Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuz kurban Kurban sözüte de kurbiyet Yani yakınlık anlamına geliyor Kulun allah Teala'nın rızasına yakınlığı anlamını taşıyor Sözlük olarak Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an-ı Kerim'inde Kevser suresinde Estağfirullah seynci Billah, Bismillahirrahmanirrahim İnna e'taynakel kevser İnna Allah Teala buyuruyor bir azametimizde e'taynake sana verdik ya Muhammed el kevser sana Kevser'i verdik Allah-u Teala peygamberimize Kevser ne anlama geliyor <gülüyor> Kevser kelime olarak sözlükte hayrı kesir deniyor buna her türlü hayırları işeren güzelliği sana verdik Beblam, peygamberimize buyuruyor peki nedir bu hayırlar Tabii başta nübüvvet, peygamberlik. En büyük hayır, en büyük mutluluk nimet peygamberlik. Daha bunun gibi çok anlamları var. Fakat peygamberiyor Ali semadeti hadis-i şeriflerinde Kevser cennette bir ırmağın ismi. Cennette çok değişik ırmaklar var. Yani ırmakları akan mahileri, akıcıların hepsi su değil bunların. Onların her birinin ayrı bir özelliği var. İşte bunlardan biri de kevser ırmağı cennette. Bu ırmak Peygamberimize vaat edilen özel bir ırmak. Yalnız bu ırmaktan Peygamberimiz ve ümmeti inşallah oradan işlediğiniz olsun inşallah. Arkadan Mevla buyuruyor Fesalli li rabbike venhar Fesalli Salli namaz kıl anlamında bunun evvelinde fe kelimesi var. Bu da fay cezaiye deniyor burada. Yani Allah'ın verdiği gerek kevse ırmağına şükür olarak, gerekse peygamberliğine, işte ümmetinin çokluğuna şükür olarak, sen de Habibi Muhammed'im, hemen namaz kıl, vela namaz kıl. Burada li rabbike var. Rabbin için namaz kıl. Buradaki lamda, lamı tahsis deniyor buna yani hasaten özellikle özenerek her türlü gösterişten kaşınarak yalnızca Allah'ın rızası için namazını kıl. Ven har ve nahreyle. Nahır, deveni de Allah için kurban eyle anlamına geliyor. İşte bu ayet-i kerimeye göre kurban kesilmesi halife mesebindeki görüşe göre vacip oluyor. Peki burada Allah-u Teala venhar yani Allah için deveni de kurban et buyurduğu halde neden kurban farz olmuyor da vacip deniyor cevabına? İşte buradaki venhar kelimesi hem deveni Allah için kes kurban et anlamına gelebildiği gibi ayrıca başka anlamada gelebiliyor. Mesela İmam-ı göre namazda elini göğsüne koy anlamada gelebiliyor. Bunun için buradaki ben hara kelimesi yani namaz kıl oruç tut, işte hacrın yap gibi kesin bir anlama gelmediğinden buna tabi müfessirler anlamlar anlamadıklarından bu için kurban kesilmesi İslam'da farz değil. Vacip deniyor bunlara. Yani farzla sünnet arasında bir fıkıh meselesi. Şöyle buyuruyor şimdi fıkıh kitaplarında Kuduri'den bir bölüm aldım. Şöyle buyuruyor El-üduhiyyeti vacip Üdühiyye kurban kesmek. Kurban kesmek nedir bu Hanifi mezhebinde? Vacib etün, vaciptir buyuruyor. Yalnız bu Has-i İmam-ı Azam'a göre vacip. İmam-ı dediğimiz Has-i Ebu Yusuf Has-i i̇mam Muhammed'e göre kurban kesmek sünnet-i Yine bunun dışında diğer eğilim ve sılası dediğimiz İmam Şafi'ye, İmam Malik, İmam Hanbeli'ye göre de yine kurban kesilmesi de sünneti müekkeddir. Tabi ister sünneti müekked olsun, ister vacip olsun kurban kesilmesi İslam'da vardır, meşrudur. Peygamber arısamızın bunu kesti. Bütün sahabeler bunu kestiler. Bu şekilde geldi ve Hanefi mezhebindeki en kuvvetli görüş İmam-ı İshadi'ne göre de vaciptir. Peki kurbanı kesmek kimlere vacip oluyor? her insan bunu kesmekle mükellef bir kurbanı kesmekle tabi herkes değil e, kimlere vacip oluyor kurban kesmesi ala küllü <gülüyor> hurzin müslimin, mukimin musirin fiyemudhiyye buyuruyor kudurdeki ibare okuyorum e, tabi açıklamasına geçeyim inşallah teker teker Allah külü hürrin evvela hür olanlara eskiden tabi kölelik diye bir şeye vardı. Elhamdülillah zamanla kalktı. Zaten İstanbul'u birden kaldırmadı ama fakat kalkması için İstanbul'a bir kurallar koydu. Kölenin hiçbir şahsi malı olamazdı. Yoktu böylece. Kölenin bütün her şeyi sahibine ait olduğu için demek ki köle olanlara da ya hac, farz olmadığı gibi hatta cuma da farz vacip olmadığı gibi onlara kurban kesmek de vacip olmuyor. Müslümin bir de Müslüman olmak. Tabi ibadetin her biri olduğu gibi yine kurban kesmek de yalnızca müslümana üzerine vacip oluyor. E müslüman tabii kime denir? İnşallah kısabına bir de açıklamasına bakalım. Yani müslüman ne denir? Esleme usulü, ifar babı fiilinden müslim ismi fail teslim olmuş anlamına geliyor. Yani Allah'a cecavli inanmış, iman etmiş ve Mevlamızın emirlerine yönelmiş, teslim olmuş anlamına geliyor. Bir insan Allah korusun her ne kadar kendini Müslüman zannetse de ismi Müslüman olsa da eğer İslam inancının dışında başka bir sapık görüşe inanırsa, İslam'a ters düşerse bu kişi Allah korusun İslam'dan çıkmıştır. Buna mürtet denir. mürtet. İslam'ın dışındaki insanlar İslam'a göre iki ayrılıyorlar. İslam'ın dışındaki tüm insanlar ikiye ayrılıyorlar. Bunların bir bölümüne ehli kitap deniyor. Hristiyanlar, Yahudiler bunlar ehli kitap deniyor bunlara. Yani zamanında Allah Teala bunlara semavi kitap göndermiş. Tabi günümüzde kitaplar o bozuldu sürekli sürekli değişimlerden geçti sonra yürüten kaldırılan kanunlar gibi onların da hükmü kaldırıldı bugün tabi geçersizler fakat böyle de olsa yine onlara Müslümanlar ne onlara elik tadını bunlara. bunun dışındaki diğer insanlar yani ne Müslüman ne Hristiyan ne Yahudi Onlara da müşrikler deniyor. Allah şirk koşanlar deniyor bunlara da. İşte bu Budistler olsun, başka bir şey olsun. Eee ideolojisi ne olursa olsun, bunlara da müşrikler deniyor. Bir Müslüman Allah korusun Müslümanlığı bırakıp da eğer dinsiz olursa, ateist olursa Veyahut da bir Budist gibi bir şey olursa, ya da Hıristiyanla yâdile geçerse, bunlar da mürted deniyor. Mürted deniyor, Allah korusun. Nezbillah yani dini gidiyor, imana gidiyor, yaptığı bahatte hepsinin sevabı gidiyor, ve hatta evli ise, hanımı kendisinden boş oluyor kendisinden. mürte deniyor Nezbillah Teala. Tabi, konumuzun dışına gerçeği ama günümüzde acı bir gerçek hırsiyanlar çok aşırı çalışıyorlar e, Türkiye'mizde bir boşluk var Türkiye'mizde yani e, ne yazık ki ülkemiz bu hale getirildi İslam dine inanca tabi çok baskılar yapıldı e, İslam'ın çalışmaları çok kısıtlandı Baskı yapıldı kısıtlandı Hristiyanlık misyonları için Türkiye'de bir ortam hazırlandı. Ne yazık ki Müslüman kendi zanneden kardeşlerimizin çoğu, İslam'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Kur'an'dan habersiz, dinden habersiz, e, maliye da kalan kişiler, işte Hristiyanlara bugün ne yapıyorlar? Bunları Allah korusun. Ağlıyorlar bunları böyle. Al, aldatıyorlar. avlar bunları Allah korusun. Tabi biraz da çıkar. Sağlayarak işte dolar molay vererek. Bunları kadın erkek bir araya toplayarak bunları. Çünkü bugünkü Hristiyan zaten din değil. Yani papaz uydurup incel böyle. Sapıkların bir biri tabi Allah korusun. İşte bir kişinin üzerine namazın farz olması işin şart olarak Müslüman olması gerektiği gibi kurban Müslümanlara vaciptir. Ee, Müslüman olmayan bir kişi inancı İslam dışında olan bir kişi her ne kadar namazda kılsa oruçlulsa çok sayıda kurban da kesse, et olur boşa gider bunlar. Yine bir kimsenin üzerine kurbanın vaci olması için mükrimin o kimsenin kurban bayramı günlerinde Hanifi müzebe göre 3 gün bayramın 1. 3. günü akşamı ne kadar eğer o kişi o anda mukim ise mükrim demek ya kendi bulunduğu vatanı aslisinde yani kendi memleketinde oturuyor ya da bu kişi bayramdan önce başka biri gitti ise, o gittiği yerde bayram günleri içerisinde dahil olmak üzere 15 gün orada kalacaksa bu kişi mukim sayılıyor. Ancak ki bunlara kurban vacip oluyor. Eğer bir kimse kurban kesme günlerinde bayramın 3 gün içerisinde yolculuk halinde olursa ya da 90 kilometre aşan bir yere gidip orada 15 günden daha az kalacaksa o kimse seferi hükmünde olduğu için bunlara da kurban kesmesi vacip olmuyor. Tabi bu arada bir kimse seferiyken o kimseye cuma da farz olmuyor. Yani bu elham İslam'ın sağladığı kolaylıklar. Yolcu kişi mesela Cuma günü bir telefon geldi, haber geldi Allah korusun. Ağır hastası var, doğumu bir şeyi var. Gitmesi gerekti. Özel arabası da olsa yanında tabi çoğu şunu da almış olabilir. E bu kişi Cuma namazı için arabasını çekip de, otobondan çıkıp da bir yere gitmesi tabi çok güç. Günümüzde de güç olduğu için. işte bir kimse seferi halde iken bir kimse. Demek ki bu kişiye cuma namaza farz olmuyor. Ama o gün namazı kılacak tabi. Hatta bu kişiye vakit namazları bile dört teketi namazların ikisi affediliyor. İki indiriliyor bu kişiye. Yine bir kişi seferde iken... Ramazanda oruç tutması zor gelse orucunu tutmayabiliyor. Sonradan kaza yapmak şartı ile. İşte bir kimse kurban bayram günleri içerisinde 3 gün içerisinde gerek yolculuk halinde ise yolda ise ya da 90 kilometre geçen bir yere gidip de orada 15 gün kalmayacaksa o kişi yine şeran yani dini açıdan misafir, sefir sayıldığı için onlara kurban kesmesi vacip olmuyor. Peki kesersen ne olur? Tabii ki kurban nafile deniyor buna. Yani nafile demek mecbur değil, zorunda değil ama keser kesebilir. Kesebilir ama nafile oluyor. Bu için şimdi bazı kişiler, mesela Issamlı oturan kişi, orada kurban kefesi kendisinden zor geldiği için, Anadolu'ya işte ebeveyninin yakın yanına gidiyor, bahrem günlerinde orada keseyim diye. Halbuki o zaman kesi kurban vacip olmuyor kendisine, nafiye dönüşü tabi sevabı azalıyor. Bu iş böyle yapmaktansa, bulunduğu yerden mesela telefonla orada yakına bekarat verse o zaman kesilir kurbanı vacı Daha iyi oluyor böyle. Musirin Yine bir kimsenin üzerine kurbanın vacı olması için o kimsenin musir olması yani varlıklı, zengin olması da gerekiyor. Eğer fakir durumdaysa tabi bunlar da kurban kesmesi vacip olmuyor. Fi yevmi ödü hiye, Yalnız zekat ile kurbanda bir farklılık var. Bir kimse zekatın farz olması için ilk önce ne zamanki bir nisap denen belli paraya sahip olduğu kişi hem zekat o zaman fazla olmuyor. Üzerine bir yıl geçecek, bir yıl içerisinde o parayı yemediyse, başka geliri varsa, para duruyorsa, az esdirebilir, çok olabilir, ama nisabını koruyorsa, koruyorsa, ancak bir yıl sonra zekat vermesi fazla oluyor. Kurban böyle değil, kurban böyle değil, bir kimseye kurban kesme günleri içerisinde, 3 gün içerisinde kişi arifi günü parası olmayabilir. Ama kişiye, işte kurum günleri içerisinde kişinin eline nisab miktarı bir mal para geçerse aşağı yukarı 80-90 gram altın değerinde karşında bir para mara kişi eline geçerse bir eline bulunursa bu kişi şeran zengin sayılıyor bunlar da kurban kesmesi Vacip oluyor. Yalnız borcu çıktıktan sonra bu şart da var ama. Mesela bir insanın kurban paramı içerisinde e, belirli bayağı bir parası olabilir. Ama borcu var. Eğer elindeki paraları borcuna verirse kendine bir şey kalmayacak. Ya da kalan para az kalacak. E, nisan altına düşecek. Bunlara da kurban kesmesi vacip olmuyor. Çünkü borç kulakıdır, kulakıdır. Onun nedir görevi? Borcunu vermektir. Borcunu verecek. Eğer borçtan sonra, borç çıktıktan sonra artan kalan parası malı nisan miktarını geçerse, o zaman bu kişiye kurban kesmesi vacip olur. Kurban hangi hayvanlardan olur? Bu da tabii önemli bir konu bu da şimdi. Ben şunu belirtelim. Kurban yalnızca ehil hayvandan olur. Yani hayvanın aslında insana alışkanlık olan ehil hayvandan olur. Ehil olmayan bir hayvan, vahşi hayvan, ormanda yaşayan bir hayvan... Her ne kadar eti yenen bir hayvan da olsa, eee cüssesi büyük olsa mesela geyik gibi ki bir sığır kadar, dana kadar bir geyik de olsa, eti yenen hayvandır geyik. Ama bu kurban olmuyor. Hatta bir kişi bir vahşi hayvanı tutup yani yaban bu tutup kişi tutup bunu kişi alışırsa, kişi bu bile ama o hayvanın asliyeti aslı vahşilik olduğu için yine ondan kurban olmuyor demek ki kurbandaki şart nedir eğil hayvanlar neler, neler bunlar koyun, keçi sığır, manda ve deve ancak kurban bundan olur Koyunda aşağı hindi işte kas, ördek, horoz Bunlar da kesinlikle kurban olmazlar. Olmazlar bunlar. Hatta bazı kişiler işte planlı türbeye işte horoz keseceğim moroz keseceğim Allah korusun. Bu mecusi yani ateşe tapını adetleri bu. Bu tahreme mekkutları bu. Hiçbir zaman için koyundan aşağısı ne kurban olur ne adak olur o yolda kesilmez. Koyunun kişinin bir yaşında olması gerekiyor. Kurban olması için. Yalnız koyuna ait bir özellik var. Bir koyun cins olabilir, güzel beslenmiş olabilir. Bir koyun altı ayını tamamen doldurmuş. Yedinci hale girmiş. Aynı zamanda annesi kadar ya da bir yaşını dolduran koyunlara kadar iri cüsseli ise o zaman bundan da kurban olabiliyor. Demek ki bir koyun bir koyun 6 ayını doldurulmuş 7 ayına girmiş güzel beslenmiş iri yapılı, iri cüsseli bir yaşını koyunlar arasında fark edilemiyor. Ondan ayrında ise bu da kurban olabiliyor. Eğer sekiz ay dokuz aylık ama on aylık olmuş ama bir küçük kalmış yerleşememiş. Bu kesinete kurban olamaz. Kişiye gelince kişi bu kurala tabi değil. Keşiri mutlaka bir eşli olması gerek kişi Keşi kal dahil diye. Sırrı mandaya gelince. Onların da iki yaşlığının doldurmaları üçüncü yaşından gün almaları gerekiyor. Bir sığır iki yaşlığının doldurmamışsa ne kadar iri de olsa işte günümüzde çok cins inekler var. Ki bir yaşındaki bazı cins inekler beş inekli kadar görünüyorlar böyle. Büyük görünüyorlar, olmuyor ama Demek ki sığır cinsi bunlar iki yaşlığını dolduracaklar üçüncü yaşından gün alacaklar ben işte halk arasında bir kapak atmak falan deniyor böylece bu tabi belki Ceref tabi bunu anlar biraz bir şey gerçi ama hala bu fıkıhta böyle bir kural yok nedir fıkıhtaki kural iki yaşlığını doldurup 3 yaşından gün alması gerekiyor Yalnız bu yaş meselesine de gelelim. Bu yaş kameriyye aylara göre ama. Miladı takvime göre değil ama. Mesela diyelim ki 5 Ocak'ta bir inek doğurmuş yavrusuna. İki sene sonra yine 5 Ocak'ta o yaşına giriyor. Giriyor bu şemsi, miyaz seneye göre vereceğim. fakat kameri sene, kameri sene, yani ayla, şerba, zilkade gibi, recep şaban gibi, bu hizi kameri sene, bu şemsi, güneş senesinden on gün kısadır ama. On gün kısadır. Demek ki, güneş senesine göre, iki yaşına da on günü var hatta 15 günü var, yaşına var. Ama kurban baramı gelmiş, kurban baramı gelmiş. Demek ki eğer kameri hicri seneye göre iki yaşını doldurmuşsa yine kurban olabilir bu da. Deveye gelince devenin de 5 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Tabi ülkemizde pek deve olmadığı için bu defa durmayalım. Bir de bu hayvanların nasıl özellikleri olması gerekiyor. Tabi bu Allah'a tercalü kurban olacağı için her ne kadar etinde kişi kendi yaralansa da çevreç yaralansa da ama gerçekten bir ibadettir. Ve Allah için kesiliyor. Bu nedenle tabi hayvanın da düzgün olması gerekiyor. Sağlık olması gerekiyor. Örnek olarak bir kişiye üst tabakadan biri, işte tanıdığı akrabası, yakını, bir vesileyle bir kişi dünya açısından üst makamda birini cihde gidecek. Giderken de buna bir hediye götürmüş kişi bulunduğu yöreden. Tabi meyvesi, zamanı meyvesini götürecek kişiye nasıl meyve götürür, hediye götürür? Tabi en iyisini götürür. Yani en iyisini böyle. Rengi, şekli, görüntüsü, artık kalitesi, tazeliği en iyisini götürür kişi. Üst makama gidiyor, hediye götürüyor. götürüyor. Tabi oraya çürük çarük götüreme bu şekilde. Bunun için tabi olarak kurbanın da Allah için kesileceği Allah'a bir hediye haşa olacağı için demek ki tabi kurban da biraz daha düz olması gerekiyor. Bunun için önce şöyle karşına bakınca ne bakacağız? Hayvanın yürüyüşüne bakmak gerekiyor. Yani bir kişi kurbanlık alacağı zaman ister ki, ister sır cinsi olsun alacağı zamanlar önce bakacak hayvanın yürümesine bakacak eğer hayvanın bir ayağı topalsa ne kadar topallı zarar ediyor kurban olmasına, eğer bir ayağını hiç yere basamıyor hayvan. Yani hayvan kesici yere yürüp gidemeyecek. Yani hiç yere basamıyor. iş olmaz böyle Ayağını biraz yere basıyor ama biraz zorlanıyor ama basıyor. Bu kerahatle. Ne demek kerahat? yani kerip pek çirkin pek güzel diye anlamına geliyor. Demek ki hayvanın bir ayağı topal bakıyoruz. Hiç yere basam bir ayağına. Boşta kalıyor sekü diye şu hayvan Bu hiç kuma olmaz bu. Ayağına basıyor bir ama çok hayvan olanıyor. Bu da me'al keraha deniyor buna. Yani kerahat ile yani artık öylesine işte olabiliyor bu. Olabiliyor. Bu için mülhuluk har demek ki Hayvanın ayağın topu olmaması gerekiyor. Sonra hayvanın gözünün de kör olmaması gerekiyor. Hayvanın gözünün de bir gözü de kör olsa tamamen yine kuyun olmuyor. İki gözünde görmüş olması gerekiyor böylece. Eğer hayvanın bir gözü sağlam ama gözünün biri görüyor ama fakat sakat hayvanın gözü belli karşılan bakılınca zaman hayvan pek göremiyor bir gözüyle, pek gözüyle görüyor pek göremiyor ama tamamen kör değil gözü bu defa bakılacak şimdi buna eğer hayvanın bu pek güzel görmeyen gözünün görme kabiliyet yeteneği yarıdan fazla ise, fazla ise yani yüzde altmış görebiliyorsa Kural oluyor yine böyle. Yarı yakara görebiliyor sağlam gözüne bakarak. da az görüyorsa bu da kurban olmuyor mu kardeşlerim. Peki bunu nasıl anlayacağız acaba? Yani bunun götürülüğüne yeni bir göz muhanez gerekiyor buna? Hayır. Buna fukuk bir kural koymuş. Bu da şöyle yapılacak. İnsan bundan şüphe önce bu hayvan ...mesela kişinin hayvanı olabilir... ...gözü bir yere çarpmıştır... ...hafif sakatlanmıştır... ...bir gözü pek görmüyor... ...bunun tabi sahibi biliyor... ...kişi bunu ne yapacak şimdi... ...acaba bu hayvanın sakat gözü... ...hiç mi görmüyor... ...yoksa yarıdan azım çok mu görüyor... ...bu anlamadığı için bunun bir... ...kolayı var... fıkıta, arası bedava... ...nedir bu... ...önce hayvan biraz aç bırakılacak... Yani hayvanın yeme isteği olacak, burana gelecek. Sonra kişi ne yapacak? Hayvanın bu kişiyi sakı gözünü bağlayacak, sağlam açıta kalacak. Hayvanı kişiyi dikecek bir yere, bu kişi ot alacak eline, saman neyse saman ne veriyorsa alacak ellerini, yavaş yavaş hayvana soklayacak böylece. O hayvan sağlam gözüyle o otu yemi nerede görebildi? orasını da belirleyecek, Hayvan durduğu yer belliydi. Yaklaşık yer otu gördüğü yer belli oldu. Ölçecek. Mesela metre varsa metreyle. Yoksa bir adımla ölçebilir. Metresi varsa diyelim ki 10 metreden hayvan aç hayvan sağlam gözüyle yemi gördü. Şimdi ne yapacak? Yem vermeyecek adam. Doyurmayacak hayvana. Bu defa Hayvanı bu kişi sakat gözünün bağına alacak, sağın gözünü bağlayacak. Sağın gözü bağlı, hayvanın o sakat gözü açıkta. Hayvanın yine aynı yere dikecek, dikecek, uzaklaşacak hayvanlar şimdi, hayvan yavaş yaklaşacak. Bakacak, hayvan bu defa bu yemi nereden görebildi? Nereden görebildi? Sağın gözü 10 metreden görmüştü. 6-7 evet, metreden gördüyse, demek ki hayvanın bu sakat gözü de yarıdan fazla görüyor, kurban olur. Yok, göremedi. İşte 5 metreden gördü, 4 metreden gördü, 3 metreden ancak görebildi. Demek ki yarısı, yarıdan fazlası hayvan bu gözün sakat, görmek yeteneği az, o zaman bu da kurban olmuyor. Kardeşlerim. Demek ki bu önemli konu. Hayvanın gözünün sağlam olması gerekiyor. Ayağının topal olmaması, sakat olmaması gerekiyor. Hayvanın kulakları kesik olması. Genelde koyunları kesiyorlar tabii sürülerle karışmasın diye. işaretiyorlar bazılarına bunların. Eğer bir hayvanın gerek kulağı, gerekse kuyruğu yaradan fazlası kesikse bu da kurban olmuyor. E yarısı kulağı, yarısı duru, yarısı kesilmiş bakılıyor. Bu da şüpheli yani olur diyen de var, olmaz diyen de daha çok var. Bu da tehlikeli. Eğer bu hayvanın kulağı yerden fazla duruyor, az kesilmişse, bu da kurban olabiliyor. Olabiliyor bu da. Hayvanın dişlere gelince eğer hayvanın dişlerinin çoğu dökülmüş az işi kalmış artık hayvan kendine besleyemiyor. Bakalım artık kendisi Hayvan çok zalanıyor. hayvan kendisine. Yani normal yerden ot koparamıyor. Budur şey Yoksa tabi sulu bir yem yiyebilir. Ama bu geçerle değil. Hayvan yerden ot koparamıyor. Hayvanın dişlerinin çoğu dökülmüşse Dökülmüş, düşmüşse bu kurban olmuyor. Ama bir iki düşü düşmüşse hayvan normal kendini otlayabiliyor, kendini bakabiliyor. Bu da yine kurban normal olur. Eğer hayvanın doğuştan hiç boynuzu yoksa bu da kurban olabilir. Bu zarar vermez. O kulak böyle değil. Eğer bir hayvanın doğuştan kulakları olmasa o kulak bir organdır, iştirme duygusudur o kurban olmaz bakınız yani bir hayvan eğer doğuştan kulakları olmazsa hayvanın kurban olmaz ama boynuz onun gibi değil boynuz oradan değildir hayvanın savunma silahıdır boynuz, bunun için eğer bir hayvanın doğuştan hiç boynuz olmazsa kurban olur hiç kire yoktur keratı hayvanın doğuştan boynuzu var da soyan boynuzu kırılmış. Bakılır boynuzu yarın baran kırılmışsa bu da zarar etmez. Ancak boynuz kökten kırılıp da beyni aşındırmışsa o zaman bu da kurban olmaz. Koyun ve keçi ancak bir kişi adına kurva edebiliyor. Bir koyun ne kadar büyük olsa, kıymeti, değeri, parası ne kadar yüksekte olsa yine bir koyunu iki kişi kesenmezler. Mesela iki kişi bir koyunu beğeniyorlar. Koç böyle ir yapılı hayvan, çok güzel hayvan. Evlenmişti yani bir kişi, ağır geliyor. İkimizi bunu orta keselim. Olmaz. Hiçbirinki olmaz, böyle. Hiçbirinki olmaz. Demek ki koyun ve keçi ne kadar besli olsa, irciseli de olsa, ne kadar değerli de olsa ancak bir kişi namına, adına kurban kesilebilir. Sığırbanda ve deve. Bunlara gelince bunlar bir kişi adına kesilebildiği gibi Ortak olarak yedi kişiye kadar da bunlar kesebilirler. Tabii yedi olması şart değil bunda ve sayı tek çift de önemli değil olabilir. Bir de olabilir, iki olabilir, üç olabilir, dört olabilir, beş olabilir, 6 olabilir, yedi olabilir. Yani yedi şart değil, sayının tek çift olması da önemli değil. Bunda bir sakıncası yoktur. Demek ki birden yedi kişiye kadar bir sığır manda deve kurban edilebilir. Tabi çok küçük bir da yedi kişi girerse tabi. Yani olmaz değil ama bu kadar makbul değil tabi. Hiç olmazsa işte orta değerli bir kuvveti kadar birisi gelmeli bir kişiye. Yalnız bu ortaklaşa yani kişi koyun tek başına keserken bu kolay bu. Kendi kesiyor Allah'ın zirine, kestiriyor. Her şey kendine aittir bu. Alması, etimin bölünmesi taksitimi kendine aittir. Bu kolay bu. Yalnız ortaklaşa büyük baş hayvan kesildiği zaman, bunun tabi bazı biraz şartlarda var. Nedir bunlar? Önce ortaklardan her birinin yani kurban ortaklarının her birinin mutlaka Müslüman olması İslam inancına göre bulunması gerekiyor. Mesela komşusu arkadaşı tanıdığı işte beraber keselim diyor. Diyor ama şimdi kişi arkadaşını biliyor komşusunu biliyor hiç anlamda secde görmeyen kişi Allah korusun e, İslam'ı dine söveyen kişiler yani Allah korusun din kardeşlerimizi böyle gafil devre Allah korusun kızımı dinle imana kitabına sövebilir Allah korusun şey böyle dine imana Kur'an'a kitaba söveyen kişi derrahal İslam'dan çıkıyor o anda İslam'dan çıkıyor Allah korusun şey hatta bırakın söylemeyi bir kimse bir kimse dinde kutsu olan şeyleri aşağılasa bunlar kişi ha o dinden çıkıyor Mesela camiyi, Kur'an'ı, Kabe'yi bu gibi şeyleri kişi aşağılasa bile Allah'ın dinesi ki Allah, dine çıkıyor, Allah korusun Ya da bir kişi Allah korusun bir farzı inkar ederse mesela hacı kabul etmese, işte namazı efendim olur mu beş vakit derse kabul etmese, Allah örtülmeye farz kılmış, örtülmeye kabul etmese, şimdi bakımında incelik başlıyor burada. Örtülmek farz. Allah'ın emri. Allah'ın konu açık buyuruyor, şey buyuruyor. Bir kişi kendi örtündüğü halde alışma küçüklüğünden yetişi görenin gereği örfaden örtülüyor kendisi. Ama can örtümete ne olacak sanki ya? haşa bu örtünmeyi farziyetini kabul etmeşe bu kafir olur. Ne çıkıyor Allah karşısında böyle şey. Yani başı ağızdan çıkmıyor, günahkar oluyor. Fasık oluyor. Tabii hesabını Allah'a verecek. Dilen çıkmıyor ama bu kişi böyle şey. Ama bir erkek bile erkeğe başır ve farz değil tabii. E bir erkek bile bu örtünmeye kabul etmiyorum derse bunun kârı derse o an neçki Allah kursun? Allah kursun böyle şey. Bunun için böyle ortaklaşa hayvan kesildirken kişi ortakların durumundan yakından bilmesi gerekiyor. Şey. Mümkün olduğu kadar İslami yaşantısı güzel olan kişileri alma gerekiyor bunlara ki şif olması Çünkü hayvan tek candır. Tek candır. Efendim ben kılıyorum namazımı ya. Ondan bana ne? Hayır. Eğer ayrı koyun kesiyorsa tam ondan sana bana ne? Tamam güzel. Ama bir hayvan kesiliyor. Tek can bu. Tek can bu. Bunun için yedi ortaktan birinin eğer inancı İslam'a karşı zıt ise hiçbir olmuyor. Tek can çekiyor bu. O et murdur oluyor. Yani et oluyor böyle kurban olmuyor bence. bir şey yaramıyor ondan sonra burada olmaz yani eti yine ayetin hayvanını ama kurban olmaz olmaz bunun bu için ortaklıkta bu konu çok önemli Müslüman olmaları şart ikincisi yine ortaklaşa büyük kesilirken kesildikten ortakan her birinde niyeti Allah satış için kurban niyeti olacak işten birini kurbanla sahip bir ilgisi yok hiç. Ama ne diyor? E bak ki hayvana beğeni, güzel evde elde beslenmiş hayvandır filan bir şekilde. E ben de buna girin ve diyor işte bol eteyim çok şöyle bol et Eğer ki o kişinin niyetinde et yemekse ve bunu da diliyle açığa belirtmişse, bilim bu bu tabii olmuyor bu ortakların her birisinde amaçları et değil, Allah'ın sevabı, Allah ibadet, kurbet olması gerekiyor. Üçüncü mesele de ortakların her birinin hissesinin aynı ölçüde eşit olması gerekiyor. Mesela şöyle bir şey bazen duyuyor tabi, duyuyoruz. Bir, bir başarıya girecekler. Şimdi bir diyor ki, ya, bu diyor ne hayvana tabii diğeri parası belirlermiş. Yarısı ben gireceğim diyor. Yara parasını ben vereceğim diyor. Etin yarısını ben alacağım. Sonra diğer yarısını işte iki üç kişi arasında parçalınız. Olmaz. Bu kesin olmaz. Burada et pazarı olmaz burada. Bir büyük baş hayvana Kaç kişi ortak olarak giriyorlarsa, ortaklarının her bir hissesi aynı eşit olması gerekiyor ve eşit paralarda gerekiyor burada. Peki ama efendim bir işte parası daha çok et daha çok olsun istiyor, dağıtmak istiyor, niyeti güzel. Ne yapması gerekiyor? O zaman kendisi tek işte girmez de ona birisi daha ilave eder. Mesela hanımın da ilave eder. Ben iki hisse gireceğim der. Efendim mesela üç yarı hisseye yarısına üçü giriyorlar. Bu kişi ne yapacak? Üç hisse girmesi gerekiyor. Peki kim bulacak? İşte, hanımını sokar. İşte ölmüş annesi ilave edebilir. ölmüş babası ilave edebilir. Mutlaka bu da üç hisse olur. Öbürü de üç hisse hayvan yerden belirmez ama. Hayvan altıya bölünecek. O konu söylediğim taksim meselesine. Demek ki ortaklaşa hayvan kesildiği zaman üç konuya güzel özen göstermek gerekiyor. Bir ortada her birisi Müslüman olması inancı doğru olacak. aşağı Allah diner söylemeyen kişi olacak. kişi olacak. İkincisi her niyeti kur bir niyeti kurbiyet Allah rızası olacak. Amaç et olmayacak. Olacak. Üçüncüsü de ortakların her birisinin hisseleri eşit olacak ve para eşit olacak. Mesela ortak biri ortak olacağı ama diyor, e, bana biraz pahalı ağır geliyor bu." diyor. Büyük haber almışlar. Tabi değeri yüksek. Olsa efendim ben biraz daha fazla veririm, sen biraz eşlik ver. Olmaz. Mutlaka ortakların her birinin paradaki işlakları eşit olacak, etleri de eşit olacak bunların böyle işe. Efendim şöyle bir şey olabilirim mesela. Delim ki, iki kardeş evli ayrıca bunların işte ortak olurlar bir yere e, kardeşlerin birinin durumu daha iyi. Öbürü o anda o kadar fazla şey durumu değil de o da olmak istiyor. Ne yapar? O zaman isterse o kardeşi, ortaklardan birisi onu seviyorlarsa, ne gerekiyor? Şu ekşi paralarına. Ona o para hibe ederler. Sonra o para aynı isteği bu da buraya karıştırmalı. Bir de ortaklaşa <gülüyor> Ortaklaşa hayvan kesileceği zaman ortakların önceden bir araya gelip onu bir hayvan almaları gerekiyor. Mesela 3 kişi bir araya gelmişler bir hayvan almışlar. 3 kişi almışlar bunu 3 kişi kescekler. O nedenle alan alındı hayvan. Sonradan biri çıkıyor ben de size ortak olayım. Ben de aranızı alır mısınız? Bu olmaz, denmiyor. Fakat meal-i keraha deniyor bunda fıkıhta. Keli oluyor. Mekru oluyor yani. Efendim. Mekru oluyor. Çünkü bunlar niyetleri kendileri kesmekte. Öyle aldılar bunları. Bağ maaşını aldılar. Hayvanı alınmış oldu. E sonradan bir nevi hislerini satmaları, parayı dönüştürmeleri tabii bir şey olmuyor. Bunun için Burada önemli bir konudur. Demek ki ortak kişi zamanlar önce tokan bir araya gelmeleri gerekiyor. Ondan sonra hayvanı müşterek alacaklar. Sonradan buna ilave edilmemesi başka bir ortağın daha güzel daha iyi. Bir kimseye kurban kesmesi vacip olmadığı halde yani kurbanın sabrın malik değil kendisinin. Öyle parası falan yok böylece. İşte ancak işte bütün kendisini sıkıp böylece bir koyun alabilecek. Ya yani bir ortak yere girecek kadar bir parası var kendisinin. tabuna buna vacip değil. Nafi oluyor. Bunu yapmamak daha iyi bu şekilde. Nedenine gelince çünkü bir kişi üzerine kurban kesilmesi vacip olmayan kişi ben de kurban keseceğim diye bunu sözü söylerse ve kurban niyetiyle kurban keseceğim diye orta girerse hayvan alırsa bazı fukuhalara yani fıkı alimlerine göre bunun kurbanı nezir ada kurbanına dönüşüyor üzerine kurban kesilmesi vacip o halde kendiliğinden işte kurban keseceğim, kurbana gireceğim, kurban alacağım derken böyle bir şey alırsa, yaparsa bu bazı fıkıh alimlerine göre ada kurbana giriyor. Peki ada kurban gelirse ne olur? Etini yiyemez işte kişi böyle. Etini kendi yiyemez, hanımı yiyemez, çoluşu yemez, usulü furu, annesi, babası, evlatları ayrı bile olsa onlar yiyemezler. Yok bunu eti zenginlere komşuna veremez, ancak fakire verebilecek bunlara verebilecek. Ama böyle bir kişi hiç kurban kesirken demeden önceden işte Kur'an bahremi bir bir kurban keserse keserse kurban saybunu da alabilir, nahfil alabilir böyle, bunu yiyebilir bu şekilde böyle şey. Bunun için bazı ille, ille kurban keseceğim işte merak ediyorum bunu hevesli var falan diyorlar. Halbuki ibadetlerin türü çok ibadetler eğer bir kişinin amacı Allah'ın yazısı kazanmaksa, niyeti Allah'ın bir sevap bekletilmesi ise ibadet çok elhamdülillah. Kişi baş ibadeti yapabilir. Özellikle borcu olan kişinin böyle borçları çok sıkışmış, dar durumda. hemen illa kurban kişinin şey yapması o kadar makbul değil böylece. Çünkü bazı fıkıh alimlerine göre Ada kene olabilir geçebiliyor. Tabii ada kene geçince etini yemiyorlar. Kendi yemiyor. Çoğu çocuğu evi ayrıda olsanlar da yediremiyor. Ana basının su fırına yediremiyor bunları yediremiyor ve zengin komşuları da veremiyor bunu. bir kimse kurban niyetiyle kurbanı kayban almış. Zengin yani. Üzeri vacip. Almış. Ama bu kişi öyle oldu ki kurban günlerinde anne birikmesi gerekti. Gitti. Bu kurban kesin üç gündür. Bu üç gün içerisinde bilhassa son günü de eğer güneş batmadan yani aşağıdan önce dönüp gelmezse, sefir olursa bu kişi kurbanını aldığı halde buna bunu kesmesi vacip olmuyor. Bak, kurbanı aldı halde. Böyle. Almışsa bile almışsa bile bu kişiye kurbanını kesmek vacip olmuyor. Kardeşim. Vacip olmuyor. Ama üzerine kurban vacip olmayan kişi, fakir bir kişi bir koyun almış, kurban kessem diye bu kişi kurban Bayram günlerinde sefere gitse sefere bile gitse kurbanı kesemese bile o kişiyi fakir olduğu için aldığı ve ada kurbanı ve adı kurban dönüşü için o kişi bayramından sonra yine o kurbanı kesmesi gerekiyor Gene gerekiyor kendisini. Şimdi bir de gelir inşallah kurbanın kesilmesine meselesine gelelim işte kısaca inşallah kurbanı kişinin kendisinin kesmesi en güzeli bu eftaralının budur kimse kurban sahibi kendisi el kesmesi çünkü bu ibadettir ibadettir İbadetini kendisinin yapması en güzeli eftaralının budur ancak kişi ben bunu hiç beceremem işte elim titrer, ayağım titrer işte güzel beceremem yarım kalıptan diye böyle bir korkusu varsa kendine, kendine bir güveni yoksa o zaman başka bir kişiye bu kurbanını kestirebilir. Onu vekil eder, onu kestirebilir. Yine burada bir inci nokta var. Fakat önemli bir nokta var burada. İşte vekil edilen kişinin de nasıl insan olması gerekiyor bu da şart burada kurban ibadet olduğu için hatta kurban olmasa bile diğer zamanlarda bile yani mezbadeki kesimlerde bile bu şarttır bu mutlaka kurbanı bir müslümanın kesmesi gerekiyor ehli kitap ise o da yalnız Allah'ın ismi anarsa, haşa İsa karıştırmazsa ve İslam'ı kurallara göre keserse o da kurbanda keraat oluyor. Ama yine biliyor. Ama Allah korusun işte ismi, Müslüman ismi olduğu halde ve nüfus kağıdında dini İslam yazdığı halde eğer bir kişi Allah korusun işte her gün alkolük Tabi azam duyuluyorsa ki böyle, dini seven, küfür eden böyle geçmişine seven, kıble-i Kabe'ye seven hakaretin kişi varsa bunların kestiği kurban kurban da olma et olsa murdardır, leştir gelmez. Bunun için kurbanı kişiye kendisi kesemiyorsa kesemeyecekse bu defa kesici olarak aradaki kişiyi mutlaka Müslüman inancı olması gerekiyor. Bulması şarttır. Tabi eğil olması da gerekiyor. Bu en önemli nokta bu. Kurban kesileceği zaman genelde bir gürültü bir yaygara koparılıyor. Bağırman, çağırman, tek bir şey şunlar, bunları. Bu da hayvana zarar veriyor. Hayvanlarda bir duygu vardır. İçgüdü deniyor günümüzde. Arapça eski ismi Sevgi Tabi. Esas bunun Arapçası aslı yani bu. Sevgi Tabi'dir. günümüzde içgüdü deniyor. Hayvanda bir duygusal algılama hayvanda da var. Hatta hayvandaki bu içgüdü insanlardan çok daha üstün muhteremdir. Üstündür. Mesela karıncalar, sizin yağmur yağacak, onu bilirler ama. Bizim meteor uzmanları aldanabilir, onlar aldanmazlar böyle. Kuşlar da. Mesela güvercinler kuşlar icap ağrının aşağılardan başta açacaklar. İşte ne yapar bu kuşlar? Bu kuşlar hava raporun kendi hazırlarlar böylece. Evet, şu kadar zamanda bu denizi geçebiliriz. Bu zamanda öyle bir kasırga var mı? ...fırtına var mı, yağmış var mı... ...onlar bunu bilirler böylece. Hatta depremde bile... Yani ...bir de kendim dinledim birisinden... ...aa bir bunu bir, bir köpeğe varmış... ...bahçesinde. Çok akıllı. Tabii köpekten hepsi bir... ...hayvan hepsi bir olma hayvanlarına böyle. Ona da bir üstünlük... ...olabiliyor bu içgüdü açısından. Bunun çok böyle... ...hiçgüdü hiç güçlü... ...köpeğe varmış... Bu Marmara defemin olmadan az önce bunun bu köpeğe, başlı köpek evin kapısına gelmiş, kapıya abanıyormuş, kapıyı tırmalıyormuş ve acıca uluyor, bağırıyormuş köpek. Bu ev sahibi, köpek sahibi tabi, candan bakıyor, köpek kapıya tırmalıyor, kapıya saldırıyor, uluyor, acıca uluyor. Acaba bir şey ama etrafa bakıyor bir şey göremiyor. Böylece. Bunun üzerine ama köpek kove gitmiyor. Mevcut dışarı çıkmak karar veriyor. Dışarı çıkıyor deprem oluyor. Yani hayvanlardaki bu sevgi tabi eski ismi, şimdi ismi içgüdü. Bu kuvvetidir kuvvetlidir hayvanlar. Böylece. Bunun için kurban edilecek hayvanın yanında böyle gürültü yapmamak böyle Fazla kalabalık olmaması, böyle yaygarap olmama gerekiyor, say olma gerekiyor. Sonra hayvanı kisteye yere ofşerek böyle severek yer götürme gerekiyor. Tabi hayvanı durur sezmiştir o zaman, hep böyle. Hayvan bunu kesi hayvan sezmistir. Hayvanda bir duraklama olur, hayvan gitmek istemez. Öyle fazla çekmek bebek zor ama gerekiyor. Ya Allah olsun beş dakika olsun, on dakika olsun. Tabi belki kesici edebilir ama işte ev sahibilerine tabi yardım etsin bunlar buna. Hayvanın gidip bakmama gerekiyor. Hayvan incilmesi bunda. Sonra hayvanın yere yatırılması geliyor. E, koyunların üç ayağı bağlanır. Hayvan, koyunlar inek olsun, sır olsun. Devi hariç. Devi ayakta kesilir. O sünü o şekilde. Deven bir bağlanır. Deve hayata, devi ayakta kesilir. Devi hayvanı başka mı Bara bence? O hemen düşer. Kesilir mi? Fakat hepimiz devi hayvanı. Tabi koyun, keçi, sırmanda gibi hayvanlar. bunların yatırılması şart bunlar? Yatırılır bunlar. Hayvan sol tarafına yatırılır. Hayvanın önü yüzü kıbleye gelmesi gerekiyor. Hayvan neden acaba sola yatırılıyor. Eğer hayvan sağ yatırılırsa kesici ters geliyor. Hayvan önümüz kıble diyelim, hayvan başı sağ yatırıldı, başıp diğer yere geldi. Bu da baya kesen kişi bunun sola kesmesi gerekiyor bu defa. Bunun için hayvan sola yatırılır yatırılır ki kesici sola ön başımızlar sağa kesmesi için. Hayvan sola yatırılır koyun keşinir, üç bacağı bağlanır, üstteki sağ ayağı bırakılır, tepmesi için benzeri. büyük baş hayvanların, dört ayağın bağlanması gerekir, şu hayvanın bir ayağın başta kalırsa, vurdu mu, kaç sakalta öldürebilir, insanları öldürebilir. Bu büyük baş hayvanların, dört ayağın bağlanır, hayvan yere yatırılır, bir de, bir hayvan kestireceği zaman, ve kesilirken, Kesinlikle orada başlayan bulmaması gerekiyor. Hayvana bunu sezerler. Hatta hayvana bir şeyse ağladı hayvanlar üzülürler. Bu da nedir? Hayvana bir ezadır, cefadır, günahdır bu da. Bu günah vardır. Hayvan soltan yatırılır ve hayvan yadırılmışken hayvanın gözü önünde bıçak bilenmez. Bıçak masa çekilmez. ...bazıları hayvana yatırır... ...olur eline bıçağı... ...masal eline yani çarp, çarp, çarp, çarp, çarp çarp çarp çarp ...hayvana karşı... ...olmamız ...bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri... ...birye giderken... ...baktı ki bir peygamberimiz... ...birisi... ...devesini kesecek... ...hayvan bağlamış... ...almış bıçağı hayvanın gözünü biliyor... dedim koş ...ne yapıyorsun... ...hayvanı iki sefer mi öldürüyorsun... Bu pek muhteşemdir. Hazreti Süleyman'da hatta bizim birisinden başka bir, sistem, bir bulmuş bir haberci bu işi şey yaparken. Bunun için önceden bu bilmek gerekiyor. İşte masalı çekilsem masada önceden çekmek gerekiyor, hazırlanmak gerekiyor bunları. Hayvan sol yatırılır. Yatırırtan sonra eğer kurban sahibi veyahut ortaklardan birisi biliyorlarsa Kur'an'dan bir ayet-i okundur. okunur. El'an suresi ayet 79'daki ayet. inni vecehdu veciye diye başlar. Bu ayet-i kerime demek ki kurban sahibi tekrisi kendisi. Bilmiyorsa, ortadan birisi biliyorsa bunu okur. Ya da kesen kişi biliyorsa bu ayet-i kerime önce bunu okur. Ayet-i kerimeyi. Bilmiyor olursa olmaz mı? Olur. Oh, Şaddi. Daha sevaptır, daha iyisidir bu ama bilmiyorsa illa oca çaremi okusun yok böyle bir şey yok dilimizde böyle bir şey böyle, ya böyle bir zam yok dilimizde böylece ama kişi öğrenirse iyi bunu daha bu fazla olur sonra ne yapılır bir tek bir birisi getirirler Allah'a ekber Allah'a ekber diye fazla bağırmaz yani hayvan hükmesine fazla bundan bu getirilmesi olabilir getirirse bu daha sahiptir İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ın getirdikleri için bunu. ona kalan bir sünnettir bu. Fakat bağırmadan bu getirilir. Yine hayvan kesildiği yerde şu yukarıda olmaması daha makbuldür. Onlar görmesin, şu görmesinler, şu bunu Ondan sonra bunu kim kesecek ise kim kesecek ise tabi ortalara ise diğerler bunu vekil ederler. Eğer ki başka bir kesici bunu kesecekse, onu bekle ederler. Kesecek olan kişi, en son şunu söyler: Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim ya da Bismillah diye cizm verir. Bismillah Allahu Ekber. Bunu der. Bundan sonra, dünyanın konuşmadan başlayan konulmaz. Eğer o kesiciye, hayvan büyük olup da, diğer yaratı edecek tutuyoruz hayvanı onla bunu söylemesi gerekiyor. Kim ki hayvanı tutuyoruz dokunuyorsa onla bunu derler. Bismillahirrahmanirrahim Allah übederler. Bu son söz olur. Aslında konuşulmaz. Bıçağın büyük olması sünneti daha eftahidir. Yani küçük bıçaktan bir bıçak olması. Bıçak ne kadar güzel bilense keskinse o kadar kişiye hesabı vardır. Hayvan acı duyamayacağı için. Demi hayvan. tabi bundan sonra hayvan kesilir. Şimdi koyun, keşi sığırmanda bunlarda yani zeb deniyor, zeb Zebh yana boğazdan kesi anlamına geliyor. Deveden lahr deniyor. Deve göğsün kesilir. Ne biliyorsun boynu uzundur devenin, eğridir uzun boynu. Deve boğazdan kesilmez. Orada et çoktur. Orada hayvan böyle zor kesilir. Devenin en zayıf noktası göğüs yak kısmıdır. Devenin kesme sünnettir. Ama koyun, keşi, sığır bu boğazdan kesilir. Yalnız hemen boğazlar bir yumuracak derler böyle. Şöyle ceviz gibi bir çıkıntı vardır. Bu çıkıntı başlarına kalacak onun alttan kesilecek. Alttan kesilecek. Kesen kişi Bismillah allahu ekber der. Bıçağı böyle kesti bu bıçağı kuvveti vurur. Keser bunu. Şimdi burada dört damarın kesilmesi gerekiyor. Dört damar deniyor. Aslında iki damardır geçti de ama biri nefes borusu, biri yeme borusu. Bunlara hepsini birden damarlar diye. Buna tahli babı deniyor. O baktan böyle deniyor bunlara. Demek ki hayvanın nefes borusu, yemek borusu, yemek borusu, iki damar vardı. şah damarı, de bunlara. bunların dördü kesilmesi gerekiyor. Kardeşi. Eğer bu dört damardan, yani nefes borusu, yemek borusu ve ikili damar, bunların dördün kesilmesi dört mezhebe tam uygulanan budur. Şeyti kesi de, Dördün kesimi üçünü kesti. Olabiliyor. Böyle, tabi tabii biraz zayıf olsa olabiliyor Ama dikkatme gerekiyor bana. Zaten koğazdan belli olur bereketince. Nefes borusu önde, arkada yemek borusu, yine damar böyle. Buna kesildi mi? Bir durma gerekiyor. İyi, hemen kesmek daha iyi. Hayvan biraz geç ölür can verir ama bu şey yapması daha efta bu şekilde. Daha bu hayvan tabi tekbindir. Kan akar. İşte bu ilk akan kanına bakmak gerekiyor. Böyle. Akan kanına bakmak gerekiyor. Bu nedir? Günahının aflanmasına sebep oluyor. Peygamber Aleyhisselatü'nü kızı Fatıma'ya buyurdu. Fatıma tabi oraya girmez tabi kadınlar. Peygamber Fatıma sana karşılanmak hayvanın ilk akan kanını gör buyurdu. Günahların dökülmesine sebep olacak işin oraya bakılır. Yine bu ada bir tabi tabii ibadet gerekiyor. Tefekkür de burada gerekiyor. O hayvan ki hiç günahı olmadığı halde can vermesi öyle kolay bir şey değil o Değil böyle işte. O günahsız hayvan, masum hayvan bile nasıl can çekişir böyle işte. Eğer bıçak kesinse bir anlamaz bir şey bari işte. bir şey böyle işte. Ondan sonra durduşa can çekme başlar. Acı hissedeme başlar hayvan böyle. Bunun acıma hissedeme başlar. Tavaya tepilir ve Allah korusun. Ayağa kalkmaya çalıştığı bile. Tabii güzel de tutma gerekiyor. Yardımsa buna gerekiyor kendisine. İşte buna bakan kişilerin bir de biraz tefekkür etmeleri ibet almaları gerekiyor. Biz de nasıl can vereceğiz diye yani biz de mutlaka Öleceğiz böyle şey, böylece şey. Hatta en kolay ölüm gene bıçakla durur şey. En kolay ölüm bıçakla durur böyle şey. kan boşanınca daha çabuk ölüm kolaylaşır. Ayrıca beyine kan gitmeyince şah, beyne, kalpten beyine kan gitmeyince zaten beyin durur. Beyin durur. Bunun için en kolay ölüm böyle kesmek ölümdür sonra tabi kan akmasıyla beraber de kan aslında necistir, pistir kan böyle. Mikropların verandığı yer kandır. Ve kan İslam'da necistir. Bunun için kan yerine işinmez kan. İşinmez. işinmez. Tabi bazı güya çağdaş Avrupalılar işte kan akmasın diye baştan tokmakla bir mümkün burada. Neyi öldürüyorlar? Yani başka bir metodu öldürüyorlar. ...hatta bu kesip öldürmeyi... ...sanki bir çalış diyorlar ...zavallılar. Halbuki... ...hastalıkların çoğu... ...kandadır. kandadır. Bir de... ...şunu şey yapalım... ...kurban eti... ...bahşi benzemez. Aynı ahırda beslenen... ...aynı çayırda merada beslenen... ...hayvanın içerisinde... Hangileri kurban olmuşsa... ...ondan eti... ...diğerleri... ...kurbandan sonra... ...kesilip kasatta satılsa da... ...yani dikkat edin, bakınız... ...arada çok ama çok fark vardır. Kurban etindeki lezzet... ...tat başka olur kardeşim. Sonra kurban etteki bir hafiflik olur. Kişiye yarar bu. İnsanın kalbine... gönlüne bu yarar. İnsanın kalbini karartmaz... İnsan sıkıntı vermez. Bu kurban eti gerçekten manevi açıdan çok üstün bir gıdadır bu manevi açıdan. Bunun için İslam'a göre kurban kesen kişi zaten kendi bunu işi yiyebiliyor. Işte. Hatta bu kurban kesen kişi üzerine her ne kadar vacipse bile ama fazla gelir yok, fazla bir şey yok, çoğu çocuk hava her zaman da et alamıyor tabi kendisine. Gürümce et de pahalı tabi. Bu kişiye etinin çoğun önünde bırakabilirdi arkadaşlar. Hatta hepsini bırakması bile bir sak günah olmuyor kendisine. Yalnız tabi burada en ehter olanı yani mendu ama adab. Yani sünnet mecbur diyeyim. Üç bölüm yapıp bu eti kişisinin kendisinin bir bölümünü evinde bırakması bir bölümünü komşularına, akrabalarına vermesi, bir bölümünde fakirlere vermesi, sadak olarak vermesi en hatları budur. Ama bu şart değildir, bu zorunlu değildir. Kurbanın derisine gelince, tabi bu kurban kesen kişi, eti de her şey ait olduğu gibi, derisi de tabi olarak dini açıdan ve insanlık hukuku açısından da deri kişinin kendi malıdır, mülküdür. Bunun da kimsenin sonra almaması, alamaması bu insanlığın, hukukunun da gereğidir. Allah'ın gereği budur. Şimdi bu deri tabii kurban kesilen kendi malıdır, kendi hakkıdır, kendi mülküdür. Kişi kurban etinden yaralandığı gibi, dilerse derden yararlanabilir bilhassa kovun derilerinden eskiden hep postaki yaparlardı. Böyle. Sağlık için en güzel bir şey. Böyle. En güzel açısından altı deri. Soğuk geçirme tam doğal yün. Yani tabi doğal yün. Eskiden herkesin evinde postaki derlerdi. Kurban kesenler bunun tabaklarlardı böyle. Yani güneşle, işte tuzlayarak, şaplayarak, şu yaparak böylece, bu abi kimyasal işlemlerle, bunu, herkes bunu evinde postik yaparlardı. Esin herkesin evinde bulunurdu. Soban yanında işte yerde olurdu. Silirine selerdi kişi bunu. Kim namazlık yapardı. Hatta yaşlılar bize uzanıp uyguladı böyle gündüzleri. Çünkü en sağlıklı, en doğal örtü yani günümüzde ne kadar lüz kaleple olsa olsun o yanda hiç kalırlar böyle altı deri Kesin de soğuğu geçirilmez yeri geçirmez böyle geçirilmez. Üstü tam gündür. Demek ki isteyen kişi derisini kendi tabak verilir, tabak atabilir, evinde kullanır. Gerçekten hem bu bir hatıra olur kendisine hem sağlık açısından en güzeli budur kendisi için. Dilerse kişi bu deriyi satabilir, satabilir, satabilir. Yalnız sattığı zaman aldığı parayı yiyemez, içemez, harcamaz. Ne yapar para bu parayı? Nasıl ki derisini kullanmakta haklı varsa evde kullanacağı bir işi alabilirim parasıyla derisini satar onun parasıyla işte tencere, tabaktır, şunlar, bunlar alabilir böylece. Yeme içme kısa alamaz, tüketici bir şey alamaz, ama ev işi işte de bunu alabilir kişi, bunu da alabilir. Tamam, dilerse kişi bunu, e, sadaka niyetiyle veyahut da bir hayır nete kişi dilerse bunu, bir hayli mühese de verebilir tabi. Bu tabi dinimizde de böyle, insan hukukuna bu şekildedir, Şenemalı mülküdür tabi. olması gerekiyor. Kural budur aslında. Bir de kurbanın ortak kesilen kurbanlarda etin taksimi konusuna gelince bu kesin etin ortakların sayısı kadar belli eşit Bölmesi gerekiyor. Yani kemiği de ya da böylece tabi elden geldiği kadar ve dikkat ederek mesela dedim ki beş ortak Hayran kesildi bu beş kemi yapılır beş ayrılır böylece ayrılır. Sonra ne yapacak bu? Bunu mutlaka tartılması gerekiyor Et tartilidir Dinimizde veznidir Bunun kışı bu değişmez bu böyle tartmayalım o seyahat alalım olmaz bu bütün kitaplarında hepsinin üzerindeki nokta budur. Mutlaka bunun tartılması şarttır. Tartılacak. Ne geliyor bu mesela? 50 kilo, 48 kilo. İşte, tabii mesela 5 kişi ortak. 5'e bölündü. Ama et evet, bir biraz bulundurulur. Hangisi eksik ilave edilir? Hangisi çok onu alınır? Mutlaka tartılması gerekiyor. E, tartma için kantarmalıkları bulamadılar. Bunu yapamayacaklar. Ya da artık birbirine çok şey kişiler artık böyle samimi kişiler birine karşı. Böyle aramıyorlar fazla ne yapmaları gerekiyor? O zaman cins değişecek biraz. Mesela beş küme yapıldı. Birine başını yanı konur. Ayakları bir tarafa konulur. İşte bir tarafa ciğeri konur, Şu bu konulur. O zaman olabildan olabiliyor. Cins değişince yani riba faize girmiyor. Oraya girmiyor. Bir de bunun dışında bunlara numara konur. Beş tane. Mesela sıradan bir, iki, üç, beş. Buradan başlıyor. Beş numara. Beş tane kağıda yazılır. Bir, iki, dört, beş yazılır. Bunlar kırılır. Çekilir. çekti, çektiğine çıktı. Üç numara. tam Bu senin. Belki. İki numara çıktı. Bu senin, bir numara bu senin bu şekilde. Mutlaka taksim böyle yapması gerekiyor. Yani mümkünse üşenmeme gerekiyor, tartma gerekiyor. Efendim, kim uğraşacak onunla ama ibadet bağımlı. Yani nasıl ki namazda geçen vakit ibadet oluşan sevapta, sürekli hesab oluyorsa işte gerek kurbanı alırken getirirken, keserken yüzerken, parçalarken, uğraşırken de geçen bu zaman vaktimizde elhamdülillah ibadete geçmiş oluyor acıya değil bunda her şeyin güzel yapmaya çalışmak gerekiyor bir atma gerekiyor bunu sonra kura çekilir hakikaten alır böylece. Şey. ondan sonra tafhe aldı hakkını elhamdülillah e, hakkı alan kişi mesela diyelim ki üç kardeş, yerleri ayrı tabi. kesir ayrı, kazanda ayrı tabii bunların. Bir yerde olsa da de fark etmiyor bir yerde olsa. Mesela birinin öyle yani şey fazla yok. Et de fazla sevmiyor kendileri. Bana bu et fazla der. Ama biraz fazla verebilir. Ama tarakta yok kuradan sonra. Belli olacak sonra verebilir bu şekilde. Eğer bir hane halkı, yani bir yerde oturalımlar, ve bir kazandan yemek yiyenler yiyenler bunu orta keserlerse olur ya mesela kadının da malı vardır çok altını vardır kadının da işte korasının da çok malı vardır büyük oğlu vardır on, onda kazancı vardır iş arı da bile olsa ama evde bir kazandan yeniyorsa bir kazandan yeniyorsa o zaman bunda taksime tartmaya gerek kalmıyor zaten bir kazan olduğu için Bunlar müşterektir. Ne yaparlar? İşte ayırırlar, verirler. Bu şekilde olabilir. Ölen kişi adına kurban kesilir mi? Ölen kişi adına. Ölen kişi adına da kurban kesilir. Kesilebilir. Yalnız bazı yerlerde bunu kesenler oluyor. Öyle tabii duyuyoruz bazen. Arif'e kesilen kurban, kuran et olur. Böyle. Mutlaka kurban, Kurban bayramı günü kesilir. Hatta bayramımızı kılınan bir yerde, köyde, kasabada ancak bayram namazından sonra kesilmeye başlanabilir. Ama bayramımızı kılınmayan yerde kişi kamp kurbanı gitmiş bir yerde. Orada yaşıyor, böyle yaşıyor. Şey, yaşıyor. Orada bayramımızı kılınmıyorsa orada bayram sabah sabahı girdi mi kesebilir. İşte ölü içinde ancak ki kurban Kur'an bayramı günlerinde kesilebilir. Peki bunun eti ne olacak? Bir kişi ölmeden önce para bıraksa yatı mal bırakıyor. Çünkü bir kişi ölmeden önce vasiyet yapabilir malın üçte biri kadar. İlere kişi karışamıyor. Ben kazan, ben çalıştım. Yok, yapma şeklinde. İlk kişi artık yaşlandı, hastalandı mesela, malı çok. Bu kişi vasit vasiyet yapabilir. İşte benim için filan şeye para veririz, buraya şunu veririz, bunu veriniz. Ya bu kişi, işte böylece sonra, işte Kur'an bayramında benim için de kurban kesin diye vasiyet ettiyse, tabi malda da kalmışsa ama, hiç malı yoksa olmaz tabi gene. Malı da kalmışsa, Varisleri bu kişinin adına onun mağduda kurban keserler, onun için yemezler ama onun için fakir dağıtırırlar Bu bir. ikincisi bir kişi babasının, annesinin böyle vasiyeti yok yani bana kurban kesin dememiş, emmi etmemiş anası babası. Bir kişi kendiliğinden eğer kendine kurban bacırsa. Ama, ama işte. Kendi kestiği gibi kişi parası çoksa bir hisse de ya da bir koyundan mesela ölen babası alabilir. Ya da kendi ortak olduğu hayvana babasını annesini ortak edebilir. O zaman ne olacak? Babasının annesinin basit olmadığı, parı bırakmadığı bu kendinden kestiği için ait buna aittir. Bir Bu kişi o kesti de kendisi yiyebilir diye de bunu verebilir bunlar. Verebilir. Bir kişi ortak bir hayvana girdi. Bayramdan önce üç beş kişi bir araya geldi, arkadaşlar geldiler, ab dostları geldiler, hayvanı aldılar. Aldılar. Ama hayvan kesilmeden Arefe günü Arem günü kesilmeden ortaklardan biri ölürse ne olacak? Kişi tabi öldüğü anda eğer ölmeden önce kendisi ben bayağı bana ortak oldum ama kimi iyi hissetmiyorum işte rahatsızlığım falan biraz eğer ben ölürsem bu bir anda kesilsin diye bahsetse ona da kesilir. Bu çok kolay bu. Böyle basiti yok. Sağlam, su attı. Hatta genç de olabilir. Hiç aklına ölüm yok. Ama kişi Arfe günü öldü. Bahrem gün öldü. Hayvanlar kesilmeden. Öldüğü gibi o onun hakkı varislerin oluyor. Varis oluyor böyle. Bu defa varisleri yetişkinse yetişkinse onlar kenarına kara verile beraberce hepsi hakkı Tamam bu babamız anda kesilsin derlerse ona da kesilir bu. Kestir böylece. Onlar razı olmazlarsa ya da eşlerinde ufak çocuklar varsa varsa o zaman iş biraz değişiyor. O zaman en iyisi şöyle yapması gerekir. Mesela varisinden birisi tamam bu benim adına kesilsin der. Ne yapar? Neyse onun değeri. Değer da parasını kendisi cebine veririm der böylece. Daha güzeldir. Bir de kurban kestirin sonra iki rekat re namaz kılmak bu da çok sevaptır, İki namaz kılmak kişilik kurban kestiden sonra iki rekat namaz kılar Namazın sıratta bir dua eder, yine burada bir ayet-i kerime vardır Enam suresi ayet 160-163 ayet kul inne saati diye başlıyor Enam suresinde ayet 162-163 iki ayettir ayet şöyle başlıyor inne salati venusuki diye başlıyor. İkisi sıra bunu okur. Allah'a duyuya Rabbi sen kabul eder. Allah dua eder. Bir de kurban kesen kişi eğer Kur'an bayramının birinci günü hemen Kur'an kesecekse namayı derken bir şey yemez namansı bir şey yemez Kurban kesince Kur'an'ın ciğerinde yani iftar uğraşı değil gerçi de onunla yani bir şey yemesi bu da daha sevaptır. Allah-u inşallah kabul buyursun kesilen kurbanlar deneyim kardeşlerim. İlla Teala Fatiha.